<gülüyor> Kıyamet alametlerin başka büyük alameti ise kardeşler yecuj ve mecuj denilen bir topluluk çıkmasıdır. Yecuj ve mecuj bu topluluk hadiste geçtiği gibi Yaafes, Nuh Aleyhisselamın oğlu Ya'fes'in soyundandır. Türklerinde o soydan. Türkler de o sayıdan, Yafet e, soyundan. Hatta hadiste geçtiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Yacuc mecucun gözleri çekik, yüzleri e, yastı. He? Yastı. yastı. Düz. Düz. Burnu e, yatsı ola, oldu, o, olduğu şekilde. Yani o Moğollara, Tatarlara benzeyen şekilde olacak. Ve sayıları çok olacak. Sayıları öyle çok olacak ki İsa Aleyhisselam ve onun ordusu onlar da baş, başa gelemeyecekler. Başa çıkamayacaklar. Çünkü sayıları çok çok olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-ül de geçtiği gibi sahih hadiste Ya Adem Ey Adem Allahü Teala senin züriyetinden bir kısmı cehenneme atacak. Bu kısımdan bin kişi, bin kişi ise 99'u cehenneme, biri de cennete girecek. Bin kişi ise 99 e, 999'u cehenneme, bir kişi de cennete girecek. Adem oğlunun e, soyundan gelenler. Sahabe soruyor nasıl olur ey Allah, Kim olabilir ki o bir kişi? Bizden kim olabilir ki? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İşte 999'u Yecüc Mecüc O bir kişi de müminler Adetleri o kadar fazla Adetleri O kadar fazla Yecüc Mecüc'ün Kısası Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor Süleyman Aleyhisselam'ın Kısasında Süleyman Aleyhisselam bir set yapıyor Yecüc Mecüc'ün Şerinden emin olmak için insanların yeçüc mücücün şerinden emin etmek için bir set yapıyor. Zul karneyin af, zul bir set yapıyor. O set <gülüyor> tabi zamanı geldiği zaman o set açılacak. Zeynep binti Cahş'in hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, "Wail lil Arabi min sherin qadıqtarb." şer yakın olan bir şerrin gelmesinden Arapların vay halini. Peygamber diyor ki işte bugün Dunkarney'nin seddinden bu kadar açıldı. Peygamber buyuruyor bu kadar açıldı. Yani o seddi delmeye çalışıyorlar Yecicü Meciç. Vakti geldiği zaman tüm delicikler ve ve çıkacaklar. Ve insanlara o kadar çoklar ki bir e, Nehire geldikleri zaman o grup nehire geldiği zaman öndekiler o nehiri içip bitirecek, arkadakilere bir şey kalmayacak. O kadar çoklar. Müminlerin onlara gücü yetmeyecek. Tirmidide geçen sahi bir hadiste Ebu Hureyre rivayet ediyor. Allah Resulü diyor ki her gün onlar o seddi delmeye çalışıyorlar. Tam delecekleri zaman Diyorlar ki bırakalım yarın devam ederiz. Böyle böyle her gün devam ediyorlar. Tam delecekleri zaman, tam büyük delecekleri zaman bırakalım yarın devam ederiz. Allah resul diyor ki sonunda diyecekler ki bırakın inşallah yarın devam ederiz. İnşallah diyecek. Sonra işte o yarın gelecekler ki aynı olduğu şekilde ve delecekler ve o seddi delip ee, insanlara istila edecekler. Evet. <gülüyor> Yejuç Mejuç dediğimiz gibi Adem oğlunun soyundandır. Yafes'in soyundandır. Türklere benziyorlar. Sayıları çoktur. Kim olduğunu da e, nerede olduklarını da Allahu Teala bilir. O setdin nerede olduğunu, nasıl olduğunu ancak Allahu Teala bilir. Demek ki daha bilmiyoruz nasıl olduğunu. Fakat <gülüyor> Seyyid Kutup diyor ki Yecüc mevcut çıktı diyorlar. O e, Irak, Bağdat'ı istila eden Tatarlar, Moğollar oldu diyorlar. Diyor Seyyid Kutup. Tabii ki bu da, e, bu da yanlıştır. Ke yanlış olduğunu kesin olarak biliyoruz. Çünkü daha çıkmadılar. Peygamber'in vasfettiği şekilde olmadı. Bütün suları içecek, işte İsa Aleyhisselam inecek. Bu daha bunlar tabii ki e, olmadı. <gülüyor> Hadis de geçtiği gibi gözleri e, küçük, yüzleri düz şekilde olacaklar yani Türklere o Moollara benzeyecek şekilde e, olacaklar. Tabi Allahü Teala onlara büyük bir güç verecek yani kimse gücü onlara yetmeyecek. İnsanları öldür öldürdüklerinde e, oklarını semaya doğrultacaklar sonra semadan kanlı şekilde dönecek. Allahu Teala'nın bir imtihanı. Diyecek ki dünyası ehlini öldürdük bir de sema ehlini öldürelim diye. Ee, oklarını semaya doğru yöneltecekler ve kanlı şekilde dönecek Bu da Allahu Teala'nın onlara bir bir ee, bir imtihanıdır. Hadiste geçtiği gibi İsa Aleyhisselam onlarla başa çıkamayacak. Sonra Allahu Teala diyecek ki Bunlara siz siz bunlara başa çıkamay başa çıkamazsınız. Dolayısıyla Tur Sina'ya, dağa sığının. Ve İsa Aleyhisselam ve müminler daha e, dağa sığınacak. Tur Sina'ya sığınacaklar. Çünkü onlar çok bakacak Tur Sina'da o kadar şiddetli olacak ki yemek bulamayacaklar. Allah Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki o da bir İneğin kafası şu kadar dirhemden 400 dirhemden daha fazla olacak. Kıymeti. Çünkü yemek bulamayacaklar. Sonra müminler İsa Aleyhisselam'a diyecekler ki Allah'a dua et. Bunların şerrinden kurtulalım. Ve İsa Aleyhisselam da Allahu Teala'ya dua edecek. Burada anlaşılan tevessül bir kişinin duası ile tevessül edilmesi. Yani bir kişiye gidip ey fulan kişi benim için Allah'a dua etmen caizdir. Ancak ey Allah'ın funalın hakkı için fulanın yüzü suyu hürmetine böyle bir dua caiz değildir. Peygamber ve sabit değildir. Ancak nasıl yaparsın? Kendi amelinle kendi salih amellerinde ey Allah'ım senin için şöyle yapmıştım onun için benim duamı kabul et. Ey Allah'ım senin için namaz kıldım onun için beni affet. Ey Rahman Allah'ın isimleriyle, ey Rahman bana merhamet et. Ve hatta salih bir insana gidip benim için Allah'a dua etmen demin caizdir. Ancak yüzü suyu hürmetine bu gibi şeyler İslam'da varit değildir, bidattır. Başka bir hüküm çıkartacak olursa, kişi zayıf olduğu halde, güçsüz olduğu zaman ne yapması gerekir? Direkt elini Allah'a kaldırıp Allah'a dua etmesi gerekir. İsa Aleyhisselam'ın yaptığı gibi Türbelere gidip ey veli Bana çocuk ver Bana imtihanım geçmeme yardım et Bana şunu ver bana bunu ver değil Bilakis her şeyi Duyan işiten yardımcı olan Ancak Allahu Teala'dır Ve bu dua ibadettir Bu ibadeti Allah'tan başkasına yapan Türbelere, ağaçlara, taşlara Onlardan medet uman kişi Şirke girmiş olur ve dinden çıkmış olur Nasallahu aleyhi ve sellem bazı insanlar diyor ki duanın bir şeye faydası yok diyorlar. Kader nasıl olsa yazıldı. Kader nasıl olsa yazıldı. Duanın bir şeye bir faydası olmaz diyorlar. Doğru mu bu? Doğru değil. Çünkü dua bir sebeptir. Nasıl ki senin evlen çocuğun olman için evlenmen lazım. Değil mi? Bir kişi diyebilir mi? Çocuk yazıldıysa, takdir edildiyse yazıldı. Ben evlenmeyeceğim diyebilir mi? Sen dersin sen deli misin, manyak mısın dersin değil mi? Aa dua da böyle. Allahu Teala takdir etmişse yazılacak. Ancak dua bir olacak. Ancak dua bir sebeptir. Bir şey olacaksa Allah sana dua etmeni nasip eder. Bundan dolayı duayı çokça etmek lazım kardeşlerim. Daha sonra İsa Aleyhisselam dua ettikten sonra Allahu Teala Yejiç ve Mecuc'e Naghaf denilen bir kurt, kurt türü salacak. Bu kurttan dolayı bütün Yecuc ve mecucun hepsi helak olacak. Helak olduğunda ölecekler yani. Helak olduklarında İsa Aleyhisselam ve onun ordusu dağdan inecek. Bakacak ki her taraf onların leşi kokuyor, pis kan. Sonra Allahu Teala İsa Aleyhisselam sonra yine Allah'a dua edecek. Bunun üzerine Allahü Teala onlara bazı kuşlar e, yollayacak. Kuşların hadiste geçtiği gibi deve, deve boynu gibi kuşlar yollayacak. O kuşlar o leşleri alıp Allah'ın istediği yere atacaklar. Ve yer temizlenecek onların leşlerinden dolayı. Tabi ondan sonra dünyaya emniyet gelecek. Sonra İsa Aleyhisselam vefat edecek. Hadiste geçtiği gibi haç veya umre yaptıktan sonra. Hac veya umre yaptıktan sonra İsa Aleyhisselam vefat edecek. Müminler onu da yıkayıp gömecekler. Kısacası Yecüc Mecüc'ün fitnesi de böyle olacak. Demin de zikrettiğim gibi İsa Aleyhisselam ineceği zaman Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ümmetinden bir kişinin arkasında namaz kılacak. Bu namaz kıldığı şahıs hakkında bazı alimler hadisi sahihleyen o hadisi sahihleyen alimler diyor ki bu şahıs Mehdi Aleyhisselam olacak. Mehdi Aleyhisselam'ın ismi Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ismine mutabık olacak. Ve babasının ismi peygamberin babasının ismine mutabık olacak. Yani ismi ya Ahmed ya da Muhammed olacak. Babasının ismi de Abdullah olacak. Nesebi ise Hüseyin radıyallahu teala anuhunun nesebinden gelecek. Yani Ali beytten, ehli beytten olacak. Sıfatına gelince anlı açık olacak. Burnu e, biraz şurası e, üstün olacak. Yatsı değil de tam tersi. Biraz e, üstün e, burnunun burası biraz e, üstün olacak. Çıkış olacak. Yani ve dediğim gibi Hüseyin radıyallahu teala anhu'nun soyundan gelecek. Mehdi aleyhisselamın hakkındaki hadisler de e, mütevatır derecesindendir. Yani yüzde yüzdür. Mütevatır olduğunu Şevkani, Sefarani, Kattani ve Muhammed Hasan Sıddik Han'il Kulluci e, zikretmiştir. Tabi Mehdi Aleyhisselam ehl-i sünnet vel cemaatten birisi olacak. Selefi akidesinde olacak. Kur'an ve sünnete tabi olacak. Sahabenin anladığı şekilde. Dolayısıyla kim Kur'an ve sünnete tabi olmuyorsa ve bu sıfatlara haiz değilse bilin ki bu kişi Mehdi Aleyhisselam değildir. Bu zamanda birçok insan hüküm almak isteyen, devleti ele geçirmek isteyen insanların ben Mehdi'yim, ben Mehdi'yim, şu e, dediklerini görüyorsun. Bütün bunlar yalancı insanlardır. Bütün bunlar yalancı insanlardır. Mehdi Aleyhisselam geleceği zaman, İsa Aleyhisselam inecek, deccal şey edecek, bu zamanda Mehdi'lik iddia eden insan, bütün bunlar varit oldu mu? Şüphesiz ki bütün bunlar varit olmadı. Dolayısıyla bütün bunlar e, bütün bunlar yalancı yalancıdır. <gülüyor> Yani kişi bir şeye tabi olacaksa Mehdi değil, hemen tabi olması gerek değil. Bak dur önce. İnsanlar buna toplanıyor ve bütün insanlar arkasında toplanmış mı? Yoksa her Mehdi çıkana uyarsan yani çok şeyler olur. Bundan dolayı e, bu gibi sapıklıklara düşmemek için tabii ki ilim öğrenmek gerekir. Bu gibi olayları bilmezsen yarın bir kişi Mehdi'yim diye çıkar de dersin ki ya Mehdi'ymiş bir harikada bir olay çıkarır uçar kaçar sen ne dersin bak bu Mehdiymişti adam sapık insana uyup gidersin nasıl Allah'a l ve selam <gülüyor> başka bir kıyametin başka büyük bir alameti ise bu parayla bir şey sağlayabiliyor evet, de özellikle üstün özellikler olacak mı Mehdi'nin? yani şey ne? yani Müslümanlara lider mi olacak? misal insan sonra yani hadiste geçtiği gibi Allahu Teala yani hadiste geçtiği gibi dünya cıvur zulümdan sonra dünyayı adaletle yönetecek adalet adaletle dolduracak hadiste böyle geçiyor ve e, İsa Aleyhisselam'ın askerlerinden olacak bu kadar <gülüyor> başka büyük alametlerden bir tanesi de Dünyada üç büyük husuf yerin dibine geçmesi olacak. Birisi doğuda, diğeri batıda, diğeri de ceziretül Arap'ta. Arap yarımadasında. Bu da kıyametin büyük alametlerinden olacak. Peygamberin haber verdiği gibi. Hocam bunu biraz daha açıklar mısın? Yerin dibine geçmesi. Bir büyük bir yer yerin dibine geçmesi. Karun'un yerin dibine geçirdiği gibi. Nasıl olur? Allah-u Teala bilir. Yani tarihte tarihte yerin dibine geçirilmesi olaylar oldu. Ancak büyük bir şekilde böyle bir olay olmadı yani. Kocaman koskoca bir yer yerin dibine direktmen geçmesi. Çökmesi. Karun'da yapıldığı gibi. Bu üç yerde olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ee, beyan ettiği gibi. Başka büyük bir olay ise <gülüyor> güneşin batıdan doğması. Güneşin batıdan doğ, doğmasını Peygamber Allah-u Teala şöyle buyuruyor يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ عَيَاتِ رَبِّكَ la يَنْفَعُ نَفْسَهَا اِمَانَهَا لَا يَنْفَعُ نَفْسَنْ اِمَانَهَا لَا يَنْفَعُ نَفْسَنْ اِمَانُهَا Allah-u Teala diyor ki o gün Rabbinin bazı ayetleri olacak işte o gün kişiye imanı fayda vermeyecek Mufessirlerin çoğunluğu diyor ki o ayetten kasıt güneşin batından doğmasıdır diyor. O gün güneşin batıdan doğduğu zaman herkes iman edecek. Kafirlerin hepsi iman edecek fakat imanı kabul olunacak değiller. Çünkü Allah, Teala, Allah Resulü dediği gibi kişinin ruhu boğazına gelmediği müddetçe. Boğazına geldiği zaman ve güneş batıdan doğduğu zaman tövbesi kabul olunmaz. Dolayısıyla bu iki şeyde tevbeler e, kabul olunmayacak. <gülüyor> güneşin batıdan doğmasını yine inkar edenler olmuştur. E, Tabi bu da Ehl-i Sünnet'in akidesine terstir. Muhammed Reşit Rida, Güneşin batından doğmasını inkar ediyorum insan. Tabi bütün, e, bütün bunlar yanlıştır. Bir şey sorabilir miyim? Evet. İnsan Aleyhisselam'dan sonra mı Güneş batıdan doğacak mı Önceden. Güneş batması İsa Aleyhisselam'dan e, so, e, İsa Aleyhisselam'dan sonra olacak. Veya önce olacak. Aferin. İsa Aleyhisselam'dan önce olacak. Başka bir alamet ise büyük alamet kıyametin <gülüyor> Daabbe denilen bir varlık çıkacak. Daabbe. Bu varlık <gülüyor> Bu varlık Hadiste geçtiği gibi Mekke'de büyük bir mescitte çıkacak. Bu varlık mümin ile kafirde insanları ikiye ayıracak. İnsanlarla konuşacak. Kafirleri damgalayacak. Müminlerin yüzünü parlatacak. Bunun vazifesi bu. Bu da benim ne olduğu hakkında ilim ehlinin bazı görüşleri var. Kurt-ı bi teala diyor ki o öldürülen Salih Aleyhisselam'ın devesinin yavrusudur diyor Salih Aleyhisselam devesinin yavrusudur diyor İkinci görüş cessası o demin ki temimi derinin hadisinde geçen cesasdir diyorlar Üçüncü görüş o Kabe bina edilirken Kabe'nin üstünde bir yılan vardı Kureyşliler zamanında o yılanı bir kartal alıp götürdü İşte o yılan o o dabedir diyen insanlar olmuştur. Dördüncü görüş o normal insandır, bidat ehliyle kafirle mücadele eden hüccet ikameden insandır diyen insanlar olmuştur. Beşinci görüş ise o bir cinsdir yani Dabbeden kasıt diyorlar ki o da bu zamanda çıktı diyorlar ki o o dabeeden kasıt mikroplardır işte virüslerdir insanlara işte isabet ediyor meydere işte. Şüphesiz ki bu da yanlıştır. Çünkü mikroplar kıyametin büyük alametlerindendir. Mikroplar zaten çoktan vardı. İnsanlar Allahü Teala yarattığında vardı. Dolayısıyla bir alamet olamaz. Sonra insanlar mümin mi kafir mi değil. Mikroplar herkese isabet ediyor. Dolayısıyla bu da şüphesiz ki yanlış bir görüştür. Doğru olan görüş nedir? Allah bilir. Nasıl olduğunu, ne olduğunu ancak Allahu Teala bilir. Çünkü bize Beyan edilmedi nasıl oldu. İnsanlarla e, konuştuğu rivayet edildi. E, nasıl konuştuğunu yine Allahu Teala bilir. Ayette olduğu gibi insanlarla konuşacak. Yani bir tek yaratık yarat, e, mı yoksa? Tek yaratık. Tek yaratık. Yok başka büyük bir mescitte. Başka bir alamet ise kardeşler kıyametin en son büyük alameti Adın denilen Yemen tarafından büyük bir yangın olacak. Yangın. Bu yangın insanları mahşere doğru, Şam'a doğru e, sevk edecek. İnsanları mahşere doğru sevk edecek. Oradaki mahşerden kasıt dünyadaki mahşer. Yani ölüp dirildikten sonraki değil. Dünyadaki mahşer. Yani daha kıyamet kopmadan insanları oraya doğru sevk edecek bu yangın. Büyük bir yangın. İnsanlar hepsi oradan kaçacak Yemen tarafından doğru yani Şam tarafına doğru insanlar oraya toplayacak. Tabii ki dediğim gibi bu mahşer yeri dünyadaki mahşer, kıyametteki buradaki kastı kıyametteki mahşer değildir. Gazali diyor ki kıyametteki mahşer fakat bu yanlış bir görüştür. Dünyadaki mahşer insanlar oraya toplanacaktır. Bu ise kıyametin kısacası en büyük alametleri e, böyleydi. Kıyametlerin küçük alametlerini kısacası anlatırsak kıyametin küçük alametleri şüphesiz ki ilki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesidir. Peygamber diyor ki ben ve kıyamet bu böyle gönderildik. Yani çok yakın. Daha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmesi. Kıyamet alametlerinde. Daha Beytül Makdis, Mescid-i Aksa'nın fethedilmesi. Daha Kital'ın, ölümün, öldürülmenin çok olması. insanların birbirini öldürmesi e, çok olması. Daha peygamberlik iddia eden insanların çıkması. Daha <gülüyor> zinanın çok olması. Zinanın e, yayılması. Daha Medine tarafından bir yangın çıkması. Bu yangın çıktı İmam Malik zamanında. Medinenin devel Medine develerinin boyunlarını gösterecek şekilde ısı ışıltacak şekilde bir yangının çıkması bu, bu bu olay vuku buldum zinanın çok olması içkinin içilmesi ve helal görülmesi çalga aletlerinin helal görülmesi mescitlerle eee İftihar edilmesi, ben böyle mescidim var Fakat mescitte namaz kılınmaması Süslenmesi, bütün bunlar Kıyamet alametlerin Küçük alametlerindendir Kısacası kıyamet alametleri Böyleydi O sallallahu ala seyyidina muhammed Ve alihi ve sahbihi Sorularınızı varsa sorabilirsiniz Deve Deve çobanlarının yüksek Yüksek binalar. Ben sadece bazılarını zikrettim. Yüksek binaların yapılması bunlar kıyametin alametlerindendir. Ve kıyametin alameti denildiği zaman her zaman kötü kötü anlaşılmaz yani. Kıyamet alameti diyiz. Şer olacak diye bir şey yok. Belki de caiz olan bir şeydir binaların yüksek yapılması gibi. Arab çölünün yeşermesi gibi mesela. Birçok alametler var. Çok yani yüzden fazla sayırlar ilim bir ehli. Kapat, kapat. Bu Yeşil ile Mecid ayrı mı oluyor? Aynı, aynı kavim. Peki niye ikiye isimler yok? Yani Yeşil.